Nesle damak ve tek sunar. Merhaba Yeşil Dalga programına hoş geldiniz. Hazırlayan ve sunan ben Özgüler Demli Mutlu. Ben Durukan Dudu. Bu haftaki programımıza yine bir olumlu bir olumsuz haberle başlayacağız. Ardından da bu sefer stüdyoda iki konuğumuz var. Onlarla 3. Köprü ile ilgili olarak tartışacağız. Programımızın büyük çoğunluğunu 3. Köprü cephesinde yaşanan bir gelişmeye ve o çerçevede yaşananları ayırıyor olacağız. Ama öncelikle olumsuz haberle başlayayım ben. Hepimizi de çok üzen bir gelişmeydi. 18 Temmuz itibariyle aramızdan. Ee, bir doğa dostu bir doğa sever ayrıldı ee, kendisi e, bahar su seven olarak da bilinen aslında e, Hayketol olarak dünyaya gelmiş ama ülkemize yerleşip e, senelerce yaşadıktan sonra tam bir egeli. Tam bir gök havalı, ak yakalı olan Bahar Hanım'a kısaca ayırmak istiyoruz. Çünkü Bahar Hanım burada yani Türkiye'de ve bölgesinde yaptığı çalışmalarla doğa severlerin yakından tanıdığı bir isimdi. Ölümü hepimizi çok büyük bir üzüntüye boğdu. Cenazesi de kalkacak yarın. Biz onu bir anmak istedik. İsiminin de bu arada Bahar Susevene çevirmesinin arkasındaki hikaye de aslında gerçekten çok güzel. Çünkü bu sulak alanlarla ilgili olarak evet. sevdalı o alanlarda çalışan bir kişiydi. Orijinal soy ismi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra soy isminde kendi çalıştı ve kendi gönül verdiği konuyla çok örtüşen bir şey. Zelide su samurularının yaşam alanlarını kurtarmak evet. için değil mi çalışması vardı? Ve evet. su samurların annesi diye biliniyordu. Hı -hı. Hakikaten Allah rahmet eylesin. ...diliyoruz. E, diyoruz. Gerçekten de... ...bu kadar... E, ...doğa sevmek hep diyoruz. Yani milliyet, vatandaş... ...sınır tanımıyor. E, Bahar Hanım... ...çok e, örnek bir vatandaştı. E, örnek bir insandı. Örnek bir doğa korumacıydı. Yokluğunu... ...hep beraber hissediyor olacağız. O zaman ben de e, bu haftanın... E, ...iyi haberini... E, ...vereyim. Ama ondan önce... ...son defa, ilk ve son defa yaptığımı... ...yapacağımı, umduğum bir şey yapacağım. O da... ...geçen hafta e, verdiğim bir haberle ilgili... Açık radyo dinleyicilerinden bir özür dileyeceğim. Aynı zamanda Greenpeace, özellikle Greenpeace Hollanda örgütüne de tebriklerimi de edeceğim. O da şu, geçen haftaki programımızı dinleyenler fark etmişlerdir. Shell'in yeni CEO'sunun Kuzey Kutbu'ndaki petrol aramalarını durdurduğuna dair bir haber vermiştim. Böyle çok büyük bir mutlulukla, büyük bir coşkuyla adeta yerimde duramayarak... E, programın hemen ardından fark ettim ki bu da zaten son anda son dakika aldığım bir haberdi tam radyoya gelmeden önce çok da fazla o yüzden kontrol edememiştim açıkçası e, bir baktım ki aslında programdan sonra bu bir zoka habermiş e, bir anlamda o yüzden e, ta, yani tam Twitter'da yazdım da bir kez daha tekrar edeyim Greenpeace'e tebrikler çünkü çok güzel bir zoka yutturdular en azından bana büyük bir mutlulukla haberi verdim e, Açık Radyo dinleyicilerinden e, özürler dileyim. Ve e, Şele'de gerçekten de Kuzey Kutbu'ndaki aramalarını petrol aramalarını durdurması için bir çağrıda bulunarak geçen haftanın defterini gönül rahatlığıyla kapatmış. Ama ne kadar duymak istediğimiz özlediğimiz bir şeydi ki insan yani bir yanıyla evet. olmayacağını düşünsen bile başka bir yanıyla hani keşke gerçekten böyle bir şey olsun deyip insan e, inanası tutuyor onun için. Hani Ger ben... Gerçekten de öyle yani mal bulmuş mağribi diye bir e, kullanım vardır ya dilimizde onun gibi oldu benim de biraz. Umudu gördüm direkt üzerine atladım. O zaman ama yine de güzel bir haberden devam edelim bu haftanınki. Tamam. E, zamanımızı da fazla harcamadan. Dünya Nükleer Sanayi Vaziyet Raporu bu her sene yayınlanan ve 20 seneden beri aslında her sene yayınlanan bağımsız araştırmacılar tarafından hazırlanan bir rapor. Bunun 2012 e, de raporu hazırlandı ve yayınlandı. E, dün itibariyle yanlış e, bilmiyorsam. Burada 3 tane başlık yapabiliriz. Burada Yeşil Gazete'de e, Ali Dost, Numan ve bendenizin hazırladığı bir haberden 3 tane başlık söyleyebiliriz. Birincisi nükleer işler Kesat. Çünkü 2011 yılında 19 tane reaktör kapatılmış örneğin ama sadece 7 tane yeni reaktörü kullanmış. 4 tane ülke nükleer enerjiden çıkmak için bir takvim çıkaracaklarını açıklamış. E, 4 ülkede yeni inşaat projeleri iptal edilmiş. İnşaat maliyetleri giderek artıyormuş. Vesaire vesaire. İkincisi nükleerciler değer kaybediyor, para kaybettiriyor diye baş, e, başını koyabileceğimiz bir istatistikler var. E, örneğin birçok, örneğin Areva'nın hisseleri e, %88 düşmüş. Yani borsadaki o yüzden nükleer pek yatırım yapmak için de nükleer şirketleri uygun şeyler değil galiba. Standart Enburs kredi, kredi dere, derecelendirme kuruluşu örneğin 3'te 2'sinin kredi notunu düşmüş nükleer e, şirketlerin. Ve yenilenebilir enerji Joşmuş, Nükleer çöküşteymiş. Gerçekten de çok ciddi toplam 1 trilyon dolarlık bir yatırım var 2004-2011 yılları arasında tüm dünyada yenilenebilir enerjiye. Aynı dönemde nüklelere sadece 120 milyar dolar yatırılmış. Bütün bunları da e, nükleerin gerçekten de artık e, sonu gelmiş bir teknoloji olduğunu e, hatırlatmak. Sadece kendimize değil aynı zamanda nükleer konusunda akkuyu konusunda ısrar eden anlamsız bir ısrarı olan. E, Yöneticilere de hatırlatmak için e, bu raporu yeşil gazde bulabilirsiniz diyelim. Hem de girişimcilere de. De, hem de girişimcilere de söyleyelim. Yani hakikaten evet. bu tip raporları yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bir şeye karşı olurken yani tamam bizim doğa açısından karşı olmamızın yanında bir de ekonomik açıdan da baktığında demin bahsettiğin rakamlar onlar bile onlara biraz yol gösterebilir. Göster. Bizim yani. diğer argümanlarımızla e, veya doğa korumacının Hı. argümanlarından etkilenmiyorlar bile. Bu da başka bir çerçeve o da onları daha fazla caydırır diye. Evet bugün biraz İstanbul ve Büyük Ulaşım Projelerine odaklanacağız. Büyük Ulaşım Projeleri ismi gibi büyük üçüncü köprü projesi ve onunla ilgili olan gelişmeleri değineceğiz. Stüdyomuzda iki tane konuğumuz var. Birinci konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Çare Olgun Çalışkan. Ee, hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, Çok. iyi yayınlar. Teşekkürler. İkinci konuğumuz da Tema Vakfı'ndan e, Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Esra Yazıcı Gökmen. Merhaba. Öncelikle Esra'ya ben dönmek istiyorum. Çare ile birazdan daha çok bu yakın zamanda yaşanan gelişmeyi tartışacağız. Ondan biraz daha bilgi almak isteyeceğiz ama Esra çok genel çerçevede neden planlama önemli çok uzun bir konu biliyorum ama <gülüyor> planlama biz doğa korumacılar açısından en azından neden önemli? Evet ben de özet olarak cevap vermeye çalışayım. Şöyle diyebiliriz diye düşünüyorum nüfusumuz hızla artıyor bu konuda yapılabilecek bir şey yok ama buna karşılık topraklarımız kısıtlı onlar onu bir arttırmak için bir çare yok. Bu yüzden planlar önemli bir şekilde devreye giriyor bu konuda nerede nasıl yaşayabiliriz? yaşamamız gerekir. Bu konuda bize yol gösterici belgeler diyebiliriz. Yani bunlar neyi içeriyor? Geleceğe yönelik önerileri, alınması gereken önlemleri mevcut bir sorun varsa eğer onu gidermek için. Böyle bir bize yol gösterici rehberler bir anlamda planlar. Peki kimler yapıyor normalde planları? Hani bize biraz daha hani senin kendi alanın, uzmanlık alanına ama Yani genel anlamda bu... ölçeğine göre planı yapan kuruluşlar da resmi kuruluşlar devam ediyor. Şu anda ülkemizdeki en üst ölçekli fiziki Arazi kullanım kararlarını içeren planlar 100 bin ölçekli çevre düzeni planları bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor veya yaptırıyor ve onaylıyor Alt ölçeğe indikçe 25 binlikler artık her il kendi planını yapıyor. Daha da alta indikçe belediyeler yine aynı şekilde kendi planlarını imar planlarını Yapıyor ve böylelikle bir hiyerarşik düzen içerisinde üst ölçekte alınan planlar bu aslında en üst ölçeği kalkınma planlarına dayanıyor. Hmm. Ama kalkınma planları araziye yönelik bir karar içermiyor. Oradaki kararlar sırayla kademeli olarak uygulamaya kadar nasıl bir yol izlenerek gerçekleştirilebileceği belirleniyor. Şey de ilginç yani normalde savunuculuk yapan işte STK'lar olsun gruplar olsun platformlar olsun genelde ya projeye. Yani projenin kendisine karşı bir savunuculuk faaliyeti yapıyorlar. Hı -hı. Bunu buraya yapmayın veya bunu böyle Proje. yapmayın Hı -hı. gibisinden. Evet. Ya da e, o projeyi ortaya çıkartan genel işte hükümet politikasına karşı e, bir ...söylem geliştirirler Örneğin nükleer, yani nükleeri alalım... ...Akkuyu'ya yapmayın. Evet, yani bunu buraya yapmayın ama zaten nükleer de yapmayın. Nükleer santral politikalarınızı gözden geçin gibisinden. Ama savunuculukta bu... E, ...aslında baktığımız zaman üçüncü çok önemli bir yol gibidir. Hani plan konusunda da bir argüman üretmek... ...orada da bir mücadele yapmak. Vermek, değil mi? Yani hani böyle anlıyorum ben aslında Evet, birazdan. çünkü yani genelde şöyle mücadele ediyor. Yani bir proje veya uygulama bazından bir şey duyum alınıyor. işte örneğin bir yerde çimento fabrikası Hı. yapılacak veya termik santral veya nükleer enerji. onla ilgili e, hukuki veya savunuculuk çalışmaları başlatılıyor. Ama planlama çalışmaları takip edildiğinde e, böyle bir e, Projenin hayata geçmesine imkan vermeden daha bir adım önden bunu engelleme şansınız oluyor. Yani örneğin bir tarım arazisini planlarla gelişme veya sanayi açıldı diyelim. Bunu sonrasında oranın tarım arazisi olarak korunması çok zor. Yani imkansız değil ama çok zor. Ama bunu planlama aşamasında kararları takip ederek eğer oranın tarım arazisi olarak plana işlenmesi sağlanırsa bunu da aynı şekilde başka bir amaçla kullanılması yine imkansız değil. Ama çok zor dolayısıyla yani korunması daha kolay biraz bir nevi proaktif savunuculuk evet. gibi yani evet, olduktan evet. sonra ona reaksiyon verip onu korumadan öncesinde daha ön en, en önceden en, gördüğümüz zaman gördüğünüz zaman evet orada olumsuzlukların bir daha... vanasını peki bunu nasıl yapıyorsunuz böyle pafta pafta planlar açılıp yani işte çevre ve şehircilik hazırlıyorlar e, çevre şehircilik bakanlığı tüm planlarını onayla onaylamaz ee, çok ayrıca bakanlığa teşekkür ediyorum buradan e, internet sitesinde yayınlıyor. Ya yani güzel yayınlıyor yani ekçisiz falan o konuda ha, hiçbir tamam. sıkıntı yok. Anında yani onaylar, onaylamaz. Ee, biz de yani her, biz herkes de internetten bu planları elde edebilir. İndirip paftalarını, raporlarını Peki ben mesela hiç hani bu işte anlamayan Birisi olarak baktığım zaman herhangi bir şey anlar mıyım? Yoksa hiçbir şey mi demez bana? Yo anlayabilirsin aslında yani, yani rapor hani... oku yani okuma yazma bildiğin sürece raporu da okuyup anlayabilirsin. Plan paftalarında da zaten onların bir gösterim anahtarı oluyor lejanda. Orada da yani bir kırmızı leke nedir? Bu ne ifade ediyor? Hı. Hani bir ha, vatandaş olarak yaşadığı evet yani bakacak ilinde e, neresi sanayi açılmış mı açılmamış mı kendisi de aslında anlayabilir. Çünkü bu. E, Tam da, açıklaması heh, var Tam da o nedenle sorum zaten Buradan bir çağrıda yapmış olalım aslında İnsanları vatandaşları kendi bölgenindeki e, ...gelişmeler için belki de takip edip yani önceden bir haberdar Yani Her alanda, her bütün yereldeki dernekler, vakıflar bile... ...bizim yani tema vakfı olarak bir şansımız Esra gibi bir şehir ve bölge planlamacısını, plancısını... ...kendi bünyemizde çalıştırabiliyor olmak. Ama onun dışında yerelde bu tip şeyler o zaman eminim ki... ...çünkü odaya da birazdan bağlanacağım, bir çareye sorular soracağım... ...hani buralardan gönüllü bilgiler alınıp... ...gönüllü yani sadece onu oturup bizler bakıp çok kolay anlayamıyor olduğumuz durumda oradan da destek alınabilir. Eminim hmm. ki şehir bölge plancıları bu anlamda çok büyük destek olabileceklerdir. Hmm. Ee, Esra'yı bir soru daha sorduktan sonra çağrıya döneceğim. Üçüncü köprüye geçmek istiyorum buradan. Ee, üçüncü köprü biraz planlama açısından değerlendirdiğimizde çok genel olarak hani çok da detayına girmeden ne düşünüyorsun? Yani planlama açısından baktığımız zaman ve özellikle de hem bunu soracağım hem de başka bir bağlantısını daha koyacağım. Hani hepimiz şu an İstanbul'da yaşıyoruz. Bu birinci köprü, ikinci köprü çilesini yaşıyoruz. Trafikte saatlerimiz geçiyor. Hem o realiteden hı hı. hem de planlama açısından büyük değerlendirme açısından ne, ne söyleyebilirsin bize? İşte planlamanın önemi burada da bence kendini gösteriyor. Bu üçüncü köprü veya ilave boğaz geçişi diyelim e, konusunda da. E, çünkü şu anda yapılanlara bakıldığında e, planlama sanki biraz e, göz ardı edilerek bir takım projeler yapılmak isteniyor gibi duruyor ama bu çok son derece tehlikeli. Yani burada öyle bir durumdayız ki köprü yapılsın mı yapılmasın mı değil e, planlama hukuku açısından değerlendirmeye başlıyoruz. E, ki aslında onu hiç konuşmaya bile gerek olmadan doğru şekilde yapılsa planlama gerek olmayacak. E, bu yüzden bu e, Üçüncü köprüyle ilgili yani dediğim gibi planlama devre dışı bırakılmakta. Bir de şu da var yani şu anki yoğun trafik olumsuz bir bakış açısı Olumsuz şimdi, ve yani zaten şu an üçüncü köprü yok diye bu trafik çekilmiyor. Birinci ve ikinci köprü yüzünden aslında şu anda bu durumdayız da diyebiliriz. Olsa o konu biraz daha birazdan döneceğiz ama hemen çareye dönmek istiyorum. Aslında burada bir güzel bir gelişme var. Üçüncü köprüye karşıyız yani plancılar odası da öyle şey plancılar odası da öyle tema vakıf ve bir sürü vakıf ve dernek de buna karşı ama çok yakın zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya ili sınırları içerisindeki planları sizin açtığınız ...dava üzerine iptal edildi. Hı hı. Bunu çok güzel bir gelişme olarak görüyoruz. Öncelikle bir bundan bahseder misin? Ondan Tabii. sonra da 3. Köprü ile ilgili biraz daha konuşalım. Ee, yani kulağa hoş gelen bir gelişme ama bütün resmin içerisinde çok etki e, olabilecek bir gelişme değil benim gözümde. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu Projesi dediğimiz proje 4 ili kapsayan Tekirdağ, e, İstanbul, Sakarya Sakaryelilerini kuşatan bir e, ana karayolu ulaşımı... Bunun içerisinde İstanbul etabında üçüncü köprü projesi ve bağlantı yolları var. Hani aslında bizim odamızın sorumluluk alanında olduğu için Koceli ve Sakarya'da da bu davalar açıldı. Ama asıl derdimiz bizim İstanbul'daki bu geçişin önüne geçmek. O davalarımız da sürüyor. Ama bütün bir resmi düşünecek olursak en azından dört ildeki riski üç ile indirgeyebiliriz bu sonuca göre. Bu sevindirici çünkü mahkeme. E, hukuk e, bu planların ve projelerin 3. Köprünün Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yerel planlarına işlenmesi kararına açtığımız davayı haklı buldu ve bu nedenle bu kararı iptal etti. Umarız bu hukuk e, sonuçları, hukuki sonuçlar e, Kocaeli ve e, özellikle de İstanbul'da da devam eder ki hem temanın hem biz meslek odalarının ortak açtığımız davalar var, ayrı açılan davalar var. Umuyoruz ki bu davalar da kısa sürede sonuçlanır ve hani bugün için ihale alan şirket daha e, Sahaya inmeden e, hukuki anlamda bu işlem tamamlanmış olur. Şu an için en büyük beklentimiz İstanbul'da bir sonuç almak. Ama bunun dışında isterseniz hani Esra'nın bıraktığı noktadan da 3. köprüye geçiş yapabiliriz. Planlamadan e, 3. köprüye sıçrayacak olursak İstanbul'un bugün e, halihazırda geçer bir e, bütün il sınırını kapsayan bir master planı var. İstanbul Çevre Düzeni Planı. Bu planda 3. köprüde yer verilmedi. 3. köprüye ve bağlantı yollarına yer verilmedi. Aksine e, Marmaray desteklendi. Kentin doğal kuşaklarının daha fazla tarif olmaması için nüfusunun sınırlı tutulması istendi. Kuzeye doğru yayılmayı reddetti. Bu iki yeni şehre hayır demektir. Çatalca tarafında Kanal İstanbul gibi farklı bir projenin bütün farklı dengeleri alt üst edebilecek bir etki yaratacak bir projeye yer vermeyen bir plan. Ne zaman hazırlanmış pardon bu özür dilerim. Bu plan mu? 2009 yılında yayınlandı. Hı hı. E, farklı e, kararlardan dolayı meslek odaları davalardaştı bu plan ama ilkesel anlamda savunduğu iki doğru şey var. Bir kent artık daha fazla kuzeye yayılmasın. İki de kentin ana ulaşım umurgası rali sistem olsun ve iki yakayı da birleştirsin. Bu iki felsefe hem arazi kullanımı hem de ulaşımı dengeli tutabilecek bir felsefe ve 3. Köprü'ye de hayır diyen bir felsefe ki bunu sokakta yürüyen vatandaşlara sorsanız bilmezler ama bu plan 3. Köprü projesine merkezden tepeden inme ve tehdit olarak algılayan bir proje. Metinlerinde geçiyor ve bu planın altında Kadir Topbaş'ın Büyükşehir Belediyesi'nin onayı ve imzası var. 3. Köprü projesi tepeden inme merkezi bir projedir deyip tehditler kısmında geçen bir proje ve bu Fiziki olarak o planda yokken sonradan merkez yönetimin baskısıyla plana dışarıdan dahil edildi bir plan notu olarak eklendi bu koridor. Haliyle planın felsefesine uymayan ama dışarıdan dayatılan bir proje oldu Biz ki. Biz de zaten davamızda yani Tema Vakfı Vakfı siz de kendi açtığınız davada çok dayandırdığımız bir unsur Hı -hı. yani. Hı -hı. Orada Hı -hı. kesinlikle bu üçüncü köprü için değil, raylı sistemler marmaraylı Hı -hı. bahsedilirken bunun Hı -hı. daha sonradan e, ekleniyor Hı -hı. olması. Sonuçta böyle bir plan var yani demin Esra da planlamanın neden önemli Hı -hı. olduğunu söylüyordu. yani Plan varken ve planın iyi bir sürü yönde varken başka Hı -hı. yönlerin evet eleştirdiğimiz yanları var. Tabii ki, tabii ama e, eleştirdiğimiz yanların ötesinde iyi olan yanlarına baktığımızda o varken onun karşısında tamamen <gülüyor> başka yollardan ara yollardan gidilerek böyle bir şey yapılıyor. Ben de şey sorayım. E, ya aslında orada takılı kaldı benim aklım. Bu şimdi ben o zaman bir mesela gazeteci gibi düşünüp de yarın e, Kadir Topbaş 2. üst üste parantez şeyi aç tırnağa koy. Ee, ...üçüncü köprü tepeden inme ve merkezi bir hı hı, projedir, işte, projeleri, dayatmadır hı hı. diye bir hani şey koysam doğru olacak. Çünkü altında kadar. imzası var değil mi? Yerden altında bir imza kadar. atmış. Hı hı. Bu çok ilginç ve aslında belki de üzerine gidilmesi gereken bir şey. Aynı Recep Tayyip Erdoğan'da kaç yılıydı siz daha iyi bilirsiniz 94 ama... 94 90... yılıydı sanırım ya da 95. O da tehdit olarak görmüştü proje projeyi. Evet, evet tamam. Bu arada bizim bir tane şarkımız da var. Kaç dakikamız kaldı diye bir baktım ama e, az önce göremedim. Ha e, Şarkıyı çalıp devam edelim mi? Araya evet, çare bir şey istemişti. gelsin. Çarenin evet, istediği. E, sen yap istersen anonsunu çare. Ee, Bob Marley'den Sun is Shining. Teşekkür Marli'den Sanis Shining'i dinledik. Çağrı Olgun Çalışkan'ın e, istediği şarkıydı bu. E, kendisiyle ve aynı zamanda Esra Yazıcı Gökmen'le... ...3. Köprü hakkında ve planlama hakkında konuşmaya devam ediyoruz. E, arada da birkaç tane konuştuk hani, aklımızdaki sorular. Onlardan bir tanesi benim aklıma gelen bir soru. E, şimdi şu anda hani özellikle şimdi Ramazan başladı. Hava çok sıcak e, ve köprü çalışma devam ediyor. Hı hı. Ve bütün bunları üstüne koyduğunuzda böyle... ...ben hani kullanmıyorum köprü ama çok sinirli... ...çok böyle patlama noktası olan... ...bir sürü Türkiye, tüm İstanbul'da... ...şeyler var, sürücüler var... ...bu insanlara... ...yani ne düşündükler bilmiyorum şu anda ama... ...ben ne, yani bir dakikada ne anlatabilirim ki... ...3. Köprünün yanlış bir şey olduğuna... ...ikna olurlar veya öyle... ...yani bunu ben hakikaten merak ettim, işte soruyorum... Hı hı. ...çünkü karşılaşıyorum insanlarla... ...3. Köprü hakkında ne yaşıyorsun diyorlar, bir şeyler söylüyorum... ...bazısı ikna oluyor, bazısı ikna olmayabiliyor falan... ...ne demek lazım... İki taraflı bakabiliriz. Kötü niyetli bakışı önce söyleyeyim. Yaz döneminde iki köprüyü aynı anda bakım alırsanız İstanbul'un kilitleneceği aşikar. Haliyle bu ortaya üçüncü köprüyü aklına insanların dayatan da bir tablo ortaya çıkarıyor. Hani hiç ak insanların akıllarını yorken ya evet biz zorlanıyoruz üçüncü köprüye ihtiyaç varmış... Diye bir fikir ortaya at, atıyor ister istemez. İyi niyetli bakacak olursak da yine iki köprü aynı anda bakıma alınmak zorunda mı diye bir soruyla karşılaşabiliriz. İkincisi Kadir Topbaş'a bir noktada hak veriyorum. İnsanların deniz ulaşım daha fazla kullanması gerekiyor. Rali sistemi daha fazla kullanması gerekiyor. Metrobüsü daha fazla belki sadece köprü geçişleri için kullanması gerekiyor. Kendilerini mevcut ulaşım trafiğine adapte etmeleri gerekiyor. Yani biraz kenti kullanma pratiklerini yoğunluğa ya da yoğunluğun azaldığı dönemlere göre biraz kaydırmaları gerekiyor. Birincisi bu. ikincisi üçüncü köprü özellikle bu tıkanıklıklardan sonra çok ihtiyaçmış gibi lanse edildi. Üçüncü köprü ihtiyaç mı değil mi diye de bir soruyu herkesin anlayabileceği bir dille açıklamaya çalışırsak eğer. Bir, köprüler çok sınırlı araç ve insan taşır. İlk iki köprü de İstanbul'un trafiğini kuzeye kaydırıp rahatlatmak için yapıldı ama her defasında kentin içinde kaldı ve kent büyüdü. Çünkü karayolu insanların yayılmasını teşvik eden bir projedir. İkincisi, eğer Marmaray projesi beklenirse Marmaray projesinin taşıma kapasitesi iki köprüden de fazladır. Günde 1 milyon yolcu taşımak her iki köpründe de taşıyamay taşıyamayacağı kadar insan taşımak demektir ki bizim derdimiz araç değil insan taşımak yakalar Peki, Marmara arasında. Marmaray ne zaman bitecek? Diye Bildiğimiz kadarıyla 2012'nin ekimiydi ama muhtemelen 2013'ün Ekim ayına kayacak. En geç. Hani en fazla dişimizi bir yıl, bir buçuk yıl daha sıkmamız e gerekecek. şey de 3. Köprü'de 2015'te falan tabii, mı? Tabii yani Sorun orada yani? zaten. Toplulaşımı evet. beklemeden farklı projelerle insanların e, beyn, e, dikkatini dağıtmak e, doğru değil. İkincisi Marmaray ve diğer toplulaşımı insanlar daha fazla adapte olursa... ...yine de e, yetersiz kalırsa bu kentin altyapısı... ...o zaman yine raylı ve e, iki yakayı birleştiren bir çözüm e, düşünülmesi gerekir. 3. Köprü projesi değil. Çünkü taşınması çok sınırlı bu projelerin. Yani bu şey son olarak 2-3 Dakikamız kaldı onda Esra'ya Belki onda ekleyeceği bir şey vardır ama Benim anladığım çok kısa bir şey var İstanbul büyümemeli Kesinlikle Ulaşımı raylı olmalı hı hı. E, Toplulaşım temelli. Top. Ne toplaşım? Ben? Üçmüş. Yani, tamam. ve deniz. Ki, evet. Çok küçük bir şey daha ekleyeyim. Planlara göre İstanbul'un maksimum taşıyabileceği nüfusu 16 milyon. Ama sadece finans merkezi tek başına 50 bin insan çekecek. Onun etkisiyle birlikte o yüz yüzlerce bin insan olabilir. İki yeni şehir birkaç milyon insan çekecek. Üçüncü köprü sadece 7 milyon insan çekecek. Kentin kuzey coğrafyasına. Kanal mı? İstanbul hani, olacak. Onu hiç düşünmüyorum. Haliyle bunların hepsini bir yere getirseniz İstanbul'un dengesi yok ki zaten. Biz köprü projesini tartışalım bütün bu resimde. Teşekkürler. Esra sana son evet, sözü ver anlattı zaten. Yani ben de ekleme değil de hani tekrar gibi ancak. Hani yani şu anki yaşadığımız bütün sıkıntı bugüne kadar e, yapılan yanlış, alınan yanlış kararlar yüzünden e, ulaşım, arazi kullanımı. Ve hala aynı yanlışlıkta da e, ısrar ediliyor. Israrla aynı e, şey yanlış kararlarda devam ediliyor. O zaman şehir plancılarına daha fazla ses, ses vermek lazım, daha fazla dinlemek lazım, söz vermek lazım, onları biraz daha dinlemek lazım. Buradan da kısa da olsa bu mesajı vermiş olalım. E, bu haftaki programımızda bu şekilde kapatıyoruz. Üçüncü köprü konusu bitmez. Umarım e, Sakarya'da alınan kararın hı hı. iptal edilmesi gibi diğer e, şehirlerde benzerleri gelecektir. E, yayınımıza katıldığınız için ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. O zaman Bir Yeşil Dalga'dan da herkese iyi hafta sonları bol bol bisiklete bineceğiniz, İstanbul'un trafiğinden bisikletle kurtulacağınız hafta sonları diliyoruz. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Nesle Demak ve Tekzen sundu.